بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا و سيئات اعمالنا من ي ه د ه الله فلا مضلل و من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و ح د ه لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسوله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 カディス ه ーの ل 前は、カディス ا ーの名前 ن カ ب ィスターの名前は、カディスターの名前は、カディスターの名前は、カディスターの ا 前は、カディスターの م ي は、 Devam ediyoruz. Bugün itibariyle 818 numaralı rivayetteyiz. Başlamadan 819 zayıf kardeşler. Bundan sonraki rivayet. Evet, bir önceki dersinizde Allah Azze ve Celle'nin sevmediği, kıyamet günü nefret ettiği sözlerden. Makaplardan veya isimlerden bir tanesi kralların kralı Melikül Ömlek ya da bugün veya bazı zamanlarda geçen de、işte、şahların şahı gibi büyük manalar ifade eden sözler Allah Azze ve Celle'nin sevmediği, buzdettiği sözlerden isimlerden bir tanesi. Evet 818. Başkasının ismini küçülterek onu çağaran kimse? Talip İbni Hübeyb şöyle demiştir. Şefaat konusunda yalanlayanlar, şefaat konusunu yalanlayan insanların en şiddetlisiydi. Şefaatin sabit olmadığını Cabir'e sordum. O da dedi ki, ey, ey Talip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Günahkarlık <gülüyor> evleneme girdikten sonra şefaat sayesinde cehennemden çıkardılar. Biz de senin okuduğun Kur'an'ı okuyoruz ve şefaattin var olduğuna inanıyoruz. Evet. Ee, ribayette geçen aslında Talg'tır. Talg değil, Talg. Ve küçültme olarak da Tuleyk olarak okunuyor. Ee, kendisi diyor ki Talg İbni Habib, ben diyor insanlar içerisinde şefaat konusunda yalanlayanların en şiddetlisiydim. Yani şefaat meselesini kesinlikle kabul ediyorduk. etmiyordum diyor ki bunumuz günümüzde de ta o zamandan günümüze kadar gelen、e, bilindik meselelerden bir tanesi şefaat meselesi ama ehli sünnet ve elcimat ki burada cabil radıyallahu anhunun da dediği gibi ehli sünnetin de görüşü budur hiç kimse yani bir Müslüman cehenneme giren bir Müslüman asla ve asla cehennemde ebedi kalmayacaktır. belli bir müddet yani Allah Azze ve Celle'nin dilediği kadar cehennemde yanacak cehennemde azap görecek daha sonra ne yapacaktır muhakkak cehennemden çıkacak ve cennete girecektir bu da şefaatle alakalı bir、e, meseledir ki burada aslında konumuz asıl konumuz şefaatle alakalı değil Ama onunla alakalı birkaç rivayet getireceğim. Ee, buradaki asıl şey isimlerle alakalı olduğu için insanlara hitap ederken burada tasgir kullanıyor. Yani、e, talq, tüleyk yani bu sefer nedir kasımcık gibi düşünün. Evet. <gülüyor> Yanım dolduğun için seyir. Oğlum da senin de güzel <gülüyor> biri. Yani bu manada normalde Arapça da mesela Hasel、e, isim güzel demek. Hüseyin aslında onun ismi Tasghiri'dir, güzellik manasında kullanılır. Burada da、e, böyle bir、e, nafız kullanıyor, tal kısmını <gülüyor> tüleik olarak kullanıyor. Şimdi burada şefaat meselesini ki önemli bir mesele inkar edince o da diyor ki ben Allah Resulü Salallahu Aleyhi Ve Sellem'den işittim buyurdu ki mechrucun amine nari veda duxul yani girdikten sonra onlar muhakkak ateşten çıkacaklardır ben de sizin biz de diyor senin okuduklarını biz de okuyoruz. Şimdi kardeşler tabii ki bazı insanlar işte Kur'an'ı okuduklarını ve Kur'an'ı anladıklarını zannedenler ama bu anlayışla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi devre dışı bırakanlar hep bu şeye düşmüşlerdir. Böyle hatalara yanlışlara düşmüşlerdir. Ee, yani biz Kur'an'ı anlarız, kendi kafamızla anlarız diyerekten Allah Azze ve Celle ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arasını ayırmaya çalışanlar her zaman bu tür mevzulara, hatalara, yanlışlara çok rahat bir şekilde、e, düşmüşlerdir. Şimdi burada İmam Rahmet、e, Rahimullah'ın şeyinde gelen ziyadeliğinde, müsnedinde diyor ki ben Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu ile... Karşılaştım ve diyor Allah Azze ve Celle'nin ateşte yani cehenneme girildikten sonra ebedi olarak kalacağına dair bütün diyor rivayet ayetleri ona okudum dedim diyor. Bu üzerine diyor ki Cenab-ı Allahu anhu sen ne dersin diyor. Sen mi Allah'ın kitabını daha iyi biliyorsun yoksa ben mi. Sen mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sünnetini daha iyi biliyorsun yoksa ben mi diyerek ne yapıyor. Bir yerde onu azarlıyor adam diyor ki hayır vallahi diyor sen hem Allah Azze ve Celle'nin kitabını daha iyi bilensin hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çok iyi bilen birisin diyor. O da diyor ki senin okuduğun bu ayetler müşrikler kafirler hakkında gelmiş、e, ayetlerdir ama diyor öyle insanlar vardır ki bunlar günahları yüzünden cehenneme girecekler azap görecekler ama daha sonra hepsi ne yapacak çıkacak. Cehennemde ebedi olarak kalmayacaklar. Bunlar kim Müslümanlar? Müslümanlardan büyük günah işlemiş insanlardır bunlar diyor. Ama diyor ben diyor şu kulağımla işittim ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam onlar diyor girdikten sonra bir kısmın insanlar ne yapacaklardır muhakkak ateşten çıkacaklardır buyurdu Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam. Şimdi. アダム・ m a ルキー・マイディ・ソレシー・オトゥゼティンジ・ l イティ・キルメスンディア・ユリドゥナ・アン・ヤクルジュ・ミネン・ナリ・ワマー・ウンビ・ハリジ e ネ・ミネン・アンナ・ハル i アスラ・アティシュタン・チュク i ク・イスティ a アラディ・パカッ・オンナ・アスラ・アティシュタン・チュクジャク・ディー・ラード・ド a ルキー・ロディ・ i ロー・アン・ウン・シュズ・ドゥル・ウェル・オラン・ビルシェイ・ y ス・オラン・ビルシェイ・ゲン・クルメア・チ n ー・シューズ・オンド l a ������ e � e ����� إ ن ちはあなたのことを و っ إ ن ك ا ر を知 ن てい ا ことを知 ن ていること ن 知って في ا ل を知っていること و 知っ ل ه るこ ي を知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っ ب いることを知っていることを知っていることを知っているこ ا を知っていることを知ってい r ことを知っていることを知ってい e ことを知っていることを知っていることを知っているこ ق を ب っていることを知っている。 Vullahum ayda bun elim onlardan asla vasıta kabul edilmeyeceklerdir ve onlar için çok elin verici bir azap vardır diyor Allah Azze ve Celle. Onlar diyor her ne kadar oradan yani cehennemden çıkmak isteseler de onlar oradan çıkamayacaklardır. Yani adam oradan cimvzda ayeti çekmiş, oradan almış ve bütün insanların yani cehenneme girecek bütün insanların Asla ve asla cehennemden bir daha çıkamayacaklarını bu ayetle delil getirmeye çalışmışlardır. Kardeşlerim, Kur'an'dan delil getirmeye çalışanlar hep böyle yaparlar. Bir yerden bir şeyleri cımbızlarlar ve hüküm böyledir. Tıpkı hariciler, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler nedir? Kafirlerin ta kendilerdir. Sanki bundan başka Allah Azze ve Celle'nin merhametiyle alakalıdır. Tekrar cehennemden çıkmalarıyla alakalı ayet ve hadisler sanki başka hiçbir şey yokmuş gibi. Buna sımsıkı sarılırlar, odunumda odunum başka bir şey ne yapmazlar demezler. Halbuki bir öncesi, bir sonrası veya Ehl-i Sünnet imamlarının şöyle bir kuralı vardır kardeşlerim. Bir mesele geldiği zaman, mesela şefaatle alakalı bir mesele önümüzde olduğu gibi, onunla alakalı bütün ayetleri, Bütün rivayetleri, hadisleri bir araya getirirler. Ondan sonra ne hüküm verilmesi gerekirse, ondan sonra bir hükme, bir fikre, bir beyanı sahip olurlar. Yoksa biraz önce bu talp denilen adamın yaptığı gibi, işte onlar asla ateşten çıkamayacak deyip, şefaati de reddedip, aslında hiç cehenneme giren bir kimsenin asla ve asla bir daha cehennemden çıkamayacağı hükmüne ne yapamaz? Bu şekilde varamaz. Ve diyor ki, biz de diyor sizin okuduğunuz şeyi okuyoruz. Hani bazıları diyor ya işte bizim aklımız almıyor, akla uygun değil, yok bilmem neye uygun değil. Bakın sahabe en güzel misali veriyor, sizin okuduğunuzu biz de okuyoruz. Ama neden biz sizin anladığınızı anlamıyoruz? Öyle mi? Yani adam akla müracaat ettiği zaman senin aklın almayabilir. Ama ben bunu ne yapıyorum? Kabul ediyorum. Sen peygamberi reddediyorsun ama Allah'la peygamberin arasına açıyorsun ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Kendisine itaat edilmesi gerektiğini ve peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme itaat edilmesini emrediyor. Ayırdığın zaman ne yapıyorsun? Ee, Allah korusun küfürde、e, vuku buluyorsun.、Ki、şeyi budur kardeşlerim. Çünkü peygamberi inkar eden direkt Kur'an'ı inkar eder kardeşlerim. Çünkü Allah korusun. Kur'an'da peygambere itaat edilmesini emrediyor. Evet şimdi burada ateşte ebedi olarak kalacaklar sadece kafirlerdir kardeşler. Ama kalbinde iman olan İslam olan ne yapmayacaktır? Cehennemde kalıcı değildir ebedi olarak. Allah'ın dilediği kadar azap görecek sonra çıkacaktır. Çünkü hadiste de geldiği gibi ki sahih, sahih müslümde gelen リヴァイット、ヤクルジューナミナナリバンデデディーリン、オナルギルディクターンソーネアパジャクラーディ、アテシタン、チカジャクラーディ、キダハビチョーク、コノーラーカード、シェファーテ、ラーカード、キタハビアキディ e ンデディ b ィ、ボラビルジェンディス、ギネチェファーディジェンディス、メセ a ラディン、ビタネシェファーディスティアン、a ハビアキデ i センディ、シェファーデ b レネアパビル、ドニップ、バカビル、オッドギャーシェクター、ギザルシェキディディ、イ、l ス m マン、 Şefate bakma meselesini orada güzel bir şekilde anlatmıştır. Evet 820. Asi isminin değiştirilmesi İbnü'l Marden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi vesselam Asiye isyankar kadın ismini değiştirmiş ve sen cemilisim diyorsun. Kardeşlerim daha önceki rivayette de geldi rivayetlerde de geldiği gibi Allah Rasulü sallallahu aleyhi vesselam'in geldiği toplum neydi? Cahiliye bir、e, toplumdu. Mesela daha önce Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sallam Abdul Hacer ismini ne yapmıştı? Değiştirmişti. Hacer ne demekti? Taş demekti. Yani taşa tapan, taşın kulu manasında. Hayır sen Abdullahsın. Yani Allah'ın kulusun manasında. Ne yapıyor? Allah Rasulü Salih Allah Aleyhi ve Sallam o、e, İslam'a aykırı olan ismi değiştiriyor. Sadece İslam'a aykırı değil. Aynı zamanda çirkin olan ya da uygun olmayan、e, isimleri de muhakkak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değiştirmiştir. Bu rivayette de yine Sahih-i Müslim'de gelen <gülüyor> rivayette、e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının ismini Asiye olarak、e, duyuyor. Ve hayır sen Cemile'sin yani güzelsin manasında ismini ne yapıyor? Cemile olarak. Değiştiriyor Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam maalesef günümüzde、e, bazı artık bölgelerime hastır bazı、e, şehirlerime astır maalesef kullanılan bir isimdir Asya、e, duyduğumuz toplumumuzda、e, olduğu için söylüyorum kullanılan bir isimdir ama kesinlikle caiz bir isim değildir isyan eden isyan eden kadın manasında kullanılır ki bu Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam'in de Ee, değiştirdiği gibi kardeşlerin bir müminin şiağı özelliği alameti nedir? İtaattir. Ama bu isyandır. İsyan olduğu için ve bir müminin şiağı alameti de itaat olduğu için isyan da bunun zıttıdır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Kötü olan bir ismi daha güzel ya da güzel olan bir ismi, isimle ne yapmıştır? Ee, değiştirmiştir ki birçok rivayette ki bunu、e, Sünneti Ebu Dawud'da Allah halim çokça bulursunuz Allah Resulü Salallahu Aleyhi ve Sellenem birçok sahabenin ismini bu şekilde değiştirmiştir. Çünkü hakikaten ya cahiliyede kalan İslam'a tamamen zıt Abdülhacer gibi e, ağacın e, taşın Kulu gibi ve bir ha bunun gibi önümüzdeki rivayet gibi isyan eden kadın bir biraz sonraki rivayetlerde de gelecek as ismini yani isyan eden manasındaki as ile asi ismini Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellem değiştirmiştir. Evet 821 numaralı rivayet ondan sonrası arkadaşlar 822, 823 ve 824 numaralı rivayetlerimiz zayıf. Bunun o şekilde not alın. 8.21 okuyalım. Muhammed bin Amr bin Ata radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre o Ebu Seleme'nin <gülüyor> kızı Zeynep'in yanına girdi. Zeynep ona yanındaki kız kardeşinin ismini sordu. Muhammed bin Amr de, dedi ki onun ismi Berre'dir dedim. Bunun üzerine şöyle dedi onun ismini değiştir dedi. Çünkü Peygamber Salallahu Aleyhi Vessellem Zeynep binti Caş rəşilallahu an ile nikahlandığı zaman onun ismi Berre idi. Onun isminiz Zeynep olarak değiştirdi. Yine Allah Rasulü Anem Üm Üsseleme ile evlendiğinde benim ismin de Berre idi. Üm Üsselemenin bana Berre diye seslendiğini duyunca kendinizi temizde çıkarmayın. İri Allah sizlerden kimin iyi, kimin de günahkar olduğunu bilmektedir. Ona Zeynep ismini ver, buyurdu. Ümmü Selamede onun ismi artık Zeynepdir dedi. Muhammed bin Amur dedi ki, ona başka isim vereyim mi dedim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu hangi isimle değiştirmişse sen de onunla değiştir. Ona Zeynep ismini ver dedi. Evet. Yine burada kardeşlerim ee, rivayetteki Zeynep bintu、e, Ebi Seleme, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üvey kızı. Kendisi、e, Muhammed İbni Amr İbni Atâ Zeynep binti Ebi Seleme'nin yanına giriyor ve onun isminin Berre olduğunu söyleyince, diyor ki onun ismini değiştir ve neden değiştirmesini istediğinde de Zeynep binti Cahş Radyallahu Anhala Allah Ressulü Salallahu Anhe Seliemin hanımını hanımı onu kendisini nikahladığı zaman ismi Berra idi. Berra kardeşlerim iyilik sahibi demek. Yani aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bütün iyiliklerin toplandığı bir kelime Berra kelimesi bir gibi ve bunun üzerine değiştirilmesi istenince onun adını ne yapıyorlar? Zeynep olarak isimlendiriliyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, müminlerin annesi Zeynep bintü Cahş radıyallahu anha neydi? İsmi Berra idi ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini Zeynep olarak değiştirmiştir. Bundan bu rivayete binaen başka bir isim koyalım dediğinde o bayanın da kadının da ismi Berra olduğu için o da ne yapılıyor? Zeynep olarak ismi、e, değiştiriliyor. Çünkü burada bu bir tezkiyedir diyor. Yani、e, ne vardır sanki onun çok iyi bir kimse olduğuna dair bir şeymiş gibi isminden müsemma、e, ne vardır bir zan oluşmasın diye. Çünkü kimin iyilik sahibi, kimin de kötülük, günahkar sahibi olduğunu en iyi bilen nedir? Allah Azze ve Zeynep. cenledir ki burada da ne vardır kardeşlerim emrin dinin getirdiği emirle ne yapmak vardır hemen icabet etmek vardır yani bir mümin erkeğin ve bayanın mümininin yapması gereken nedir dini meselede işittik itaat ettik demekten başka bir seçme hakkına sahip değillerdir burada diyor ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sallam bu ismi değiştirmiştir O da ne yapmıştır? Hemen aynı şekilde icabet etmiş ve Berra ismini Zeynep olarak değiştirmiştir. Bu kadar. Yok aklımı almıyor, yok filanımı almıyor, şuran buram almıyor diye bir kaide İslam'da yoktur kardeşler. Çünkü Kur'an'da diyor ki Allah Azze ve Celle o müşriklerin diyor akılları yok muydu da Allah'a şirk koştulardır. Yani insanın akını kullanacağı yerler bellidir kardeşler. Gidersiniz ateşe taparsanız, puta taparsanız, ne bileyim elinizle yaptığınız çamura hepsine neye olursa olsun Allah'tan başka. Ya diyor ki Allah'a sizin aklınız yok muydu? Bakın aklının kullanacağı yer. İngiliz bir rivayet. Sahabe diyor ki müşrikken biz diyor çok güzel bir taşımız cahiliye döneminde çok güzel bir taşımız vardı. Çok parlak diyor. Ve biz ona yanımızda taşır. taşır Ve ona tapardık diyor. Bir gün diyor bir konak yerine geldik şey mola verdik, ee, ateş yakacağız diyor ateşin üstünde de işte tenceremizi veya neyse kazanımızı koyup yemek yapacağız diyor. Sonra diyor ki tane taş bulduk üçüncü taş yeri boş kaldı diyor. Ben aldım diyor o tapdığımız ilahımızı getirdim bir üçüncü ayak olarak oraya koyduk diyor. Sonra diyor kazanımızı üstüne koyduk yemeğimizi yaptık diyor. Tabi yemeği yedik diyor. Şimdi tapınacağız diyor yani sevdecicez ibadet ilhamımız nerede imlet aramaya şey yapmaya başladı tabii o taş ateşi görünce ne yapar、Aynen. kararır istenir hemen diyor gittim ben de veya bir gittik diyor ona benzeyen bir taş bulduk ona ibadet ettik ona sevdedik sonra çıktık gittik diyor yani Allah ö ne diyor hiç mi aklımız yoktu aklımızı neden kullanmadınız diyor Allah aşkına koşarken ortak koşarken akıl ne vardı bakın geliyor. Ber rai ismini Allah rasırasıra Zeynep olarak değiştirmiş bitti Zeynep bitti var mı bundan daha ötesi Salih de mi değişti Yok Salih hayır, Salih güzel bir isim ama inşallah Allah Salihlerden elesin Evet <gülüyor> Allah kair versin inşallah Evet ee, yani burada anlatmak istediğim ee, Nususa rivayetlere teslimiyet vardır kardeşler. Allah hayır versin. Ya、yani、bugün Asya ismi var. Şimdi gitsen desen ki、e, ki biraz sonra rivayette de gelecek kardeşim bu isyaneden kadın demek. Siz bu ismi değiştirin. Değiştirmez. Anam, vardı, yani anam koydu. Yok babam koydu. Yok anamın ismi. Yok、e, nenemin ismi değiştiremezsiniz. Mümkün değil. Ya、e、bugün bu yani bazı şeyler var. Yani komik isimler var. Yok elmaydı, yok armuttu, yok bilmem neydi. Ya kardeşim,、e, yani yaşadığınız toplumu da biraz şey yapın. Yani isminde bir şeyi olsun. Erdal. Dalın erkeği. Değiştireceğiz o ismi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kasım ismi de biraz sıkıntılı var. Yani. Evet. <gülüyor> yani. Sıkıntı burada. İsmi ne yapıyor musunuz? Değiştiremiyorsunuz. Değiştirmiyorlar. Yani Asiye'miş şeymiş. Yani bu benim anamın ismi. Yok bilmem neyimin ismi. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki bazı isimler var. Mesela tıpkı Asiye gibi. Yani direkt isim olarak geliyor kardeşler.、Yani, Asiye'yi değiştirmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cemili olarak değiştirir. Ya, Berra ben hiç ee, bir bayan ismi olarak duymadım. Bizim toplumumuzda... Allah Allah. Doğrudur, ben duymadım ama yok değil, vardır muhakkak. Alamadıktan hayvan ya. Allah Azze ve Celle var. <gülüyor> Berra,、e, cayiz bir isim değil. Allah <gülüyor> razı olsun Zeynep. Çünkü Berra iyilik sahibi, her türlü、e, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu sıfatları bir kendisinde toplayan、e, manasına gelir. Yani burada ne vardır?、Ya、bunlar boş şıvayetler değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları boşuna yapmamıştır. Bu rivayetler boşuna bize ulaşmamıştır kardeşlerim. İşittik, itaat ettik. Allah teslim olanlardan eylesin kardeşlerim. 825 22, 23, 24 sayıf kardeşlerim. 25 Şihab ismi. Şahşe radıyallahu anhadan rivayet ezildiğine göre... Allah Resulü Salallahu Aleyhi Ve Vessellem'in yanında Şihab denilen bir kişiden söz edildi. Bunun üzerine Allah Resulü Salallahu Aleyhi Ve Vessellem biler ki sen Hishamsın. Artık senin ismin Hishamdır buyur. Evet, kardeşlerim burada e, Şihab,、e, Şuhup, Cemidir, Çoğuludur,、e, Gök taşı ya da böyle kayan yıldız veya parlak yıldız gibi. E, manalarına gelmektedir. Mesela Allah Azze ve Celle、e, bununla alakalı Kur'an'da bu、e, kulak hırsızlığı yapmak isteyen şeytanları biz diyor ne yaptık? Bu şihap gönderdik. Yani bir mana、e, kayan yıldız mı dersiniz veya gök taşı mı dersiniz ama alevli gök taşıdır. Çünkü sadece kendi başına bir taş değil kuru kuruya bir taş değil. O Allah Azze ve Celle'nin kaderiyle alakalı Meleklerine vahyettiği şeyi çalmak isteyen kulak hırsızlığı yapmak isteyen şeytanları taşladı,、e, alevli gök taşı da diyebilirsiniz, yıldızla parlak yıldızla diyebilirsiniz ama alevli adamın da ismi bu. Yani bugün mesela Şihab bilmiyorum, böyle、yani、duymadım ama Şihab mı var? Hı, hı, hı. Belki de aynı, ama şey Arap tısı Şihab ama Şihab da belki belki de aynı manaya gelir Şihab. Ama şahap duydum doğru, şahap doğru. Demek ki şihab da aynı manada ama Allah Rəsulü Salallahu Aleyhi Vessellem bunu ne yapıyor, yasaklıyor, değiştiriyor ve hisam olarak koyuyor Allah Rəsulü Salallahu Aleyhi Vessellem belki de bu hani denizdir, kayadır gibi isimler de pek hoş isimler değil kardeşlerim. Bunların da güzel bir şekilde değiştirilmesi gerekir. Zaten elhamdülillah kardeşler Müslümanlar arasında Allah hamdolsun ki inşallah、e, isimde elhamdülillah o konuda dikkat ediyoruz. Fakat son zamanda şöyle bir şey oldu. Hani hiç kimse de olmayan bir isim gibi bir furiya ortaya çıkarıldı. Hayır, güzel olsun, İslam'a uygun olsun. Ee, önemli değil kardeşler yani sahabeden mesela düşün Zeynep ismi kaç tane sahabe hanımında vardı ondan sonra Abdullah ismi kaç tane sahabede vardı ee, Abdullah İbni Ömer Abdullah İbni Mesut、e, daha birçok sahabede ne yapmışlardı isimlerini güzel olan isimli ama yok hiç kimsede olmasın ne çamur olsun yok toprak olsun yok bilmem taş olsun bilmem ne olsun değil kardeşler. Yani isim İslam'a uygun olacak, içerisinde şirkin, küfrün ya da böyle alay edilebilecek bir、e, isim olmasın, ama İslam'a uygun olsun. Yine Allah Resulü Salallahu Aleyhi Vessellem'in、e, yasakladığı tıpkı Asiye gibi ne yapmasın isim olmasın, İslam'a uygun olsun. Ama yok illa da hiç duyulmamış. Diğerekten de gidip böyle garip garipte bir isim ne yapılmaması gerekir. Takılmaması gerekir kardeşler. Allah hayır versin o isim de mesele önemli mesele çünkü işliyoruz biz bunu isim de önemli.、Niye? El, El marmit olmasın karpus kavun devam eder artık. Allah hayır versin inşallah. İslam her şey ile güzeldir kardeşler çünkü yani ben Müslümanım değil kardeşler teslim alacaksın her şeyinle teslim alacaksın. Allah hayır versin. Evet 826 As ismi. Ne? As ismi. Bu Asiye'nin erkek versiyonu kardeşler. Sahabeden de bazıların ismi buydu. Onu anlatacağım şimdi. Amr ibn-i As babasının adı kardeşler. Amr ismi Amr. <gülüyor> evet. As. Asiye'nin erkek versiyonu. Evet. Muhti şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'nin fesih günü şöyle buyururken dinledim. Bugünden sonra kıyamet gününe kadar hiçbir kureyşli Müslüman olduğu için öldürülmemektedir. Muhtim dışında kureyşlerin ismi as, isyankar olan hiç kimse Mekke fethinden önce Müslüman olmamıştır. Muhtimin ismi as idi. Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sellem ona muhtim taatkar ismi verdi. Evet. Mekken'in fetinden sonra hiçbir Kureşili Kureşli esir edilerek öldürülmeyecektir. Bunu nasıl etmiş? Bu nasıl tercümetmiş?、Işte. Aslında burada sabran kelimesi geliyor. Sabran、e, kelimesi yani esir alınıp sonra da öldürülen kimse manasına gelir. Çünkü orada、e, Kureş ne yapıyor ve Mekken'in fetinden sonra Kureyşler Müslüman oluyor oldukları için ve onlardan hiç kimse de biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra ridde olayları gerçekleşti. Yani tekrar puta tapma olayları gerçekleşti. Mürted olanlar kimseler oldu ama Kureyş bunlardan değildi. O yüzden böyle bir şey olmayacak diyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve diyor ki Allah Resulü、e, sahabe diyor ki radıyallahu anh ve diyor、e, bunu mutlu ediyor ki daha önce İslam'dan önce Müslüman olmadan önce astı. Yani isyan eden günahkar erkek manasında bir kelime ne diyor o gün diyor Kureyş içerisinde ismi as olanlardan benden başka hiç kimse Müslüman olmamıştır. アースイブン・ウェイル・エス・サーディジェアアースイブン・サイド・イブン・アスイブン・ウメイヤアスイブン・ウィシャム・アースイブン・モギラ・アスイブン・ムネビー・イブン・ハッジャン・ベ・バスカラ・アスイブン・エスフェッド・アウズリー・デン・バス ن ス・ノー・モンスター・サーデジェアスイブ ل エス ر ェ ش و アウズリー・ ت ي ワン・ダ・モティ・デイシュ ن ا س م ミ den başka ismi As olan hiç kimseni yapmamıştır, Müslüman、e, olmamıştır. Şimdi burada、e, ama diğer、e, Koreşin şeyleri ne yapmışlardır? Müslüman olmuşlardır. Burada da Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam tıpkı As'ye ismini değiştirdiği gibi isyan eden erkek veya günahkar erkek manasındaki As ismini ne yapmıştır? Değiştirmiştir Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam. Evet 827'yi de alalım kardeşler. Arkadaşlar ismini kısaltarak seslenen kimse. Ayşe Radolağan şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ayşe bu Cebrail'dir sana selam söylüyor dedi. Ayşe Radolağan da o aleyhisselam ve rahmetullah diyerek selamını aldı. Ayşe Radolağan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Benim görmediklerimi görüyor dedi. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kardeşlerim kelimenin sonundaki harfi terhim denilen bir şey vardır ki kelimenin sonundaki、e, son harfi düşürme ve、e, onu biraz daha hani biz genelik de bu çocuklarda yaparız.、E, Hüsey ise hüse deriz gibi、e, bazı kısaltmalar yaparız. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırf böyle Yani muhabbet bir sevgi şey olarak Aişe、e, radıyallahu anh'a ey Aiş diye ne yapıyor sesleniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun da Bukhar rahimullah bunu getirerek ne yapıyor?、E, bunun caiz olduğunu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yaptığını、e, haber veriyor. Birincisi bu. Asıl、e, konumuzu ilgilendiren ve devam eden de diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Aiş diyor Cibril aleyhisselam diyor sana selam söyledi diyor. Yani kadrini kıymetini anlatan rivayetlerden、e, bir tanesi biliyorsunuz Allah onları kahretsin. Şia ne yapmıştır bu tür rivayetleri inkar etmişler ve Aişe anamız radıyallahu anha gibi Müminlerin annesi pak bir e, kadına e, radıyallahu anh Allah ondan razı olsun zinakar diyecek kadar pisliksler、e, pislik yapmışlardır Allah onlara lanet etsin. Burada Ayşe Hanımız der ki radıyallahu anh ve aleihis salam ve rahmetullahi ve barakat. Selamını yapıyor, alıyor ve diyor ki benim görmediğini sen görürsün ey Allah'ın Rasulüdür, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve burada kardeşlerin bir fıkıh meselesi. Hani İslam'da bir kural vardır, selamı vermek. Sünnet almak ise nedir? Farzdır, vaciptir. Aynı şekilde, gaiptim birisi, yani、e, birisi size selam yolladığı zaman, aynı şekilde işte falanca sana selam söyledi. Ne dersiniz? De gökende, ve aleyhisselam. 私 <Object> <frick in の Poland>たちのお話を聞いてください。<笑> わあいはっさらんわあはっさら ل わあはっさらんわあはっさらんわあはっさらんわあはっさらん よろしくお願いします。 <gülüyor> 820 sekiz zayıf kardeşlerim. 829 nedir? Aynısı mı? Ben de yok ama. Zahm, zahm. Bu 830 aynı mı? 830 ne? Onu okuyalım. Zahmesini. Beydullah bin Diyat Baba. Bu <gülüyor> Beydullah bin Diyat Babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Beşir'in eşi Leyla'yı Beşir bin El-Hasasiye'den hadis rivayet ederken dinledim. Onun bildirdiğine göre Beşir'in ismi <gülüyor>、evet. Zahm idi. Evet, Zahm, Zahm, Zahmet'ten geliyor. Zahm ki bana. Yok, Zahm, Zahmet.、Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem ona Beşir ismini verdi. Evet, Zahm, Zahmet'ten sıkıntı, ondan sonra darlık manasına gelen bir. Kelime demek ki o zaman insanların öyle isimleri varmış ee, yani garip bir şey zahmet sıkıntı darlık yani insan bu kelimeyi duyunca darlanır sıkıntılanır belki de、e, öyle isimleri varmış bilakis sen beşirsin yani müjde verensin diyor Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellem bu isimle ne yapıyor değiştiriyor bu、e, rivayet daha önce 775 no oldu rivayette gelmişti、e, Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yapmıştır? Zahmet, sıkıntılı ve darlık manasına gelen zahm kelimesini beşirle、e, değiştiriyor. Yine berray ile alakalı. Evet. Be berre, 31.、E, 831. İbn Abdil'san.、E, Rabbı Allah anhumu. Rıvayet edildiğine göre、e, Cüveryi'nin ismi berraydı. Rabbı Allah anhumu. Evet. Selamü Aleyküm. Ona Cüveryi ismini vermiş. Aynı şekilde bir önceki rivayette berray kelimesini neyle değiştirmişti? Zeynep kelimesini bu da cüverye değiştiriyor. Evet、e, kardeşlerim şimdi bera kelimesinin manası ne demiştik? İyilik sahibi veya ya da、e, Allah Azze ve Cenân'in razı olduğu bütün fiilleri amelleri kendinde toplayan manasına geliyor ki bir hadiste Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem la tuzeku enfusakum kendinizi temize çıkarmayın veya övmeyin ならば、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは Ee, yani çok iyi olmasını belki de istiyorlar ama、e, bu da、e, o şeye girmez Allah hayırı versin、evet. 832 Şaz kardeşlerim zayıf hükmünde 833'de okuyalım inşallah Esnaf ismi Cevabiden rüayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Eğer yaşarsan mümmetini Allah'ın izniyle Bereket, Nafi, Esna Ravi dedi ki Rafi de dedi mi demedi mi bilmiyorum isimlerini koymalarını yasaklayacağım çünkü bereket burada mı diye sorulur da bereket burada yok denilir. Câbî dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu isimleri yasaklamadan Evet, isimler kardeşlerim burada bereket, nafi, faydalı, eflah, kurtulmuş, ermiş ve rafi yücelik manasında kullanılıyor ki mesela rivayette hani adamın adını bereket koyarsınız bereket burada mı yok abi bereket yok, tabi <gülüyor> <de> burda <gülüyor> <burada> bereket yok <gülüyor> da garip olur sır o yüzden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer diyor yaşarsam ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz öleceğini、e, aleyhissalatü vesselam ecelinin yaklaştığının、e, artık şuurunda farkında olarak bu tür sözler、e, söylüyor. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken sahabesi de radıyallahu anhum ey Allah'ın vasılı öyleyse bize nasihat et gibi sözler söylemişler. Ki Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu da o sözlerden bir tanesi eğer yaşayacak olursam bereket, nafi, eflah ve rafi gibi böyle manaları büyük yüksek、e, isimleri muhakkak ne yapacağım, yasaklayacağım diyor. Ama Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözden sonra vefat ediyor aleyhissallatu vesselam. Bununla alakalı da sahabeler diyorlar ki,、e, şey alimlerimiz diyorlar ki. Mesela bunlardan bir tanesi de Şeyh Halvani、e, Rahimullah. Biraz sonra onun sözüne、e, geçeceğim. Eğer bu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam bu söylemişse bunun haram olduğu manasına gelmez. Ama bu diyor ne yapılmıştır? Tenzih edilmiş, yasaklanmıştır. Ama tamamen haram olduğu manasına da gelmez diye söylemişlerdir. Bu isimlerle alakalı seleften bazıları bu ismi kullanmışlardır. Tenzih edilen bir isimdir. Bunun sebebi de Belki de、e, tabiinden ve daha sonra gelen insanlar böyle bir hadisten neydi haberleri yoktu bilmiyorlardı ya da sahabe neydi、e, nehyedilmeden yasaklanmadan önce kullanılan bazı isimlerdi ki bunlardan biliyorsunuz rafi gibi veya başka、e, isimler sahabenin kullandığı isimlerdi bu hadis. Yasaklanmadan önce çünkü Allah Resulü Sala vefat etmeden hemen önce söylüyor ama tamamen haram kılmıyor ama tenzih ediliyor. Yani uygun görünmüyor bu tür şeyler o yüzden de nedir olabilir vardır bu da nedir belki bilmiyordu bu haber kendisine ulaşmadı ya da nedir yasaklanmadan önce kullanılan bir isimdi. Evet, 834 de aynı şeyde, onu da alalım, çünkü aynı şeyde, 834. Cavir İbni Abdullah şöyle demişti, Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem, yala, bereke, nafi, yeser, eflah ve buna denilen isimlerle isimlenmeyi yasaklamak istedi. Sonra, Ravi Cavir İbni Abdullah, Bu ifade arkasından sustu. Herhangi bir şey söylemedi. Kardeşlerim Ebu Davut'ta gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz hiçbir şeyde bir uğursuzluk görmezdi. Bunu da yasaklamıştı. Ama bir işçi göndereceği zaman onun ismini sorardı. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin ismi hoşuna giderse bu hemen yüzünde belirirdi diyor. Ama yok hoşuna gitmezse hemen Onu tirkin gördüğü hemen yüzünden belli olurdu diyor sahabe. Ve diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir köye giderdi. O köyün ismini sorardı. Eğer o köy Allah Resulü selamın hoşuna giden bir isim olursa bundan hoşnut olur yüzünden belli olurdu. Veya da ne yapmazsa hoşlanmazsa ne yapardı? Bu da onun yüzünden belli olurdu diyor sahabe. Hadiste gelen burayı da rivayetinde gelen hadiste yazıyor. Ee, geldiği gibi belki de <gülüyor> biraz önceki rivayette de geldiği gibi işte bereket nerede adamın ismini bereket koyarsınız. Bereket yok burada gelmedi veya bereket yok. Yani bu da garip olur bu da tenzih edilmiştir. Ee, yoksa biraz önce、e, alimlerin dediği gibi tamamen haram kılınmış bir şey değildir diyor. Ama tenzih edilmiş,、e, hoşlanılmamış isimler arasında bulunmaktadır. Ee, ne gelmiştir? Ya'la, bereket, nafi, yesar, eflah gibi isimler de ne yapılmıştır? İslam'da tarafından tenzih edilmiş,、e, hoş görülmemiş isimler olarak、e, belirtilmişlerdir. Bir de Rabah kelimesi var ki, Rabah kazançlı manasında, kazanma manasında inşallah onu da、e, şey yapalım,、e, Rabah kelimesi de aynı şekilde. Okuyorum hocam. Evet. Burada duralım kardeşler. Yeter inşallah.、Nasıl? Neyse sen oku. Bugün yoruldun. Sen de oku. <gülüyor> hadi hadi bakalım. El Atat şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından uzaklaşıp yalnız kaldığı zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kölesi Rabah ile karşı, karşılaştım. Ve ona e Rabah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etmek için oradan izin ispet edelim. Evet. Şimdi burada biraz önceki rivayette geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları tamamen haram kılmadığını gösteren delillerden bir tanesi. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımları arasındaki bazı vuku bulan şeylerden dolayı, münakaşalardan dolayı kendisi Bir ay kadar onlardan uzak kaldığı bir mesele var ki konuyla alakası olmadığı için girmeyeceğim. Ama burada Rabah kelimesini de kullanmış. Yani sahabesinin isminden bir tanesi olduğunu cevazını gösteren rivayetlerden bir tanesi. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Hakkınızı helal edin biraz ufak bir rahatsızlıktan dolayı rahatsızlığından. Evet, <gülüyor> Allah はと言います。 「あなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたためにあなたにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのた